Açık Kitaptan Alıntılar Tabii İstanbul insanı o 20 dakikalık bir mutluluğudur vapura binmek. Amaç e, tabii gideceği yere bir an evvel varmak, en iyi şekilde varmak ama bir de gönül rahatlığıyla zevkini çıkara çıkara e, varmak var. Valla bu deniz otobüslerine belki pek yeri bir düşünce gibi gözükebilir ama ben sınamadım. İlk geldiği günde çok temiz, çok güzel, çok süratli. Biraz fiyatı farklı tekilerden ama e, vapur değil, gemi değil. Kapalı bir kutu. E, sinemada oturur gibi sıra sıra tertemiz koltuklarda oturuyorsunuz. Fakat dışarısını göremiyorsunuz çünkü o kadar sürat yapıyor ki malum. E, su saçıracak su. Susuz sus içiyor. Tuzdan dışarı su gözükmüyor. E, i̇nsan bir adaları, modaları ne bileyim, eee Boğaz manzarasını sevde sevde gitmek istemez mi? Sonra efendim şey deniz havası alamıyorsunuz. Kapalı güztünüzü kilitliyorlar haklı olarak. Onda tabii bir gerekçesi var. E, kapalı kutu içinde gideceğiniz yere en kısa zamanda varıyorsunuz ama işte amaç bu mu acaba? Bir de şimdi deniz otobüslerine e, reklam aldılar. O her ne kadar öyle e, puanlı nokta nokta e, bir zeminse de reklam pencereyi örtüyor gene. yalnız pencereyi. İçeride örtüyor. de reklam var. İçeride de reklam var. Hani <gülüyor> gemi demek benim için e, tabii vaktinde insanın işine gücüne gitmesi demek ama biraz da keyif demek. Yanda oturacaksınız ayağınızı. İstanbul'un bir deksi. Tabii o var yani. dayayacaksınız. Yani. geçecek ayaklarınızı toplayacaksınız. Ne bileyim makine dairesinin penderesinden aşağıya şöyle bir göz atacaksınız. Üst kata çıkıp direğe doğru bakacaksınız. Gözünüz kaptanı ilişecek. Belli İstanbul'da bir... ne oluyor ne bitiyor tabii, göreceksiniz. Tabii. Pencereden bakınca İstanbul'da tabii. farklılıkları göreceksiniz. Bu kent hayatında ileride değişiyor. Tabii. Yoksa kaptanla görmeyeceğiz hiçbir Tabii zamastan. kaptanla belli bir, yani. bir selamlaşacaksınız, o da başında gelecek size iyi yolculuklar diliyor gibi bu gemi bu demek. Ama sen gel böyle kapalı bir salonda otel lobisi gibi yan yana yan yana kırmızılı mavi koltuklarda e, kapı üstünde kilitli yapar bir şekilde serinletilmiş e, evet. salonda e, oluyor da olmuyor.